Kadınların hepsi buna tepkilidir. Hatta Ankara'da şialar bunu masaya yatırdılar. Kadının aklı eksik midir? Rivayetiyle bu hadisle sırf bunun için sempozyum düzenlediler. Fatma Zehra Özden Vafka'da altında. Malatya'dan Ramazan Keskin'i getirdiler. Kayseri'den bilmem ne olunu getirdiler. Ankara'dan ne Aslantaş? bilmem ne, hep Şiaların, kurmaylarının hepsi oradaydı. Asla ondan sonra Hizbut Tahrir'den e, Neyse, isimler önemli değil. Kestiler, biçtiler, astılar, koydular. Biz orada iki tane soru sorduk. Şöyle durdular. Doğru olabilirdiler. Bütün şeyleri gümbürtüye yani. Yaptıkları sadece gündem teşkil etme. İblis de aynı böyle yapıyor, geliyor. Geliyor. ...şu çürümüş, toz toprak olmuş... ...şeyleri kim diriltecek? Bu tip. Yani sor... Kaç? ...git. Adamın birisi gelmiş köy kahvesine oturmuş. Hırsızmış tabii. Köyün kazanlarını çalacakmış. Demiş ya... ...millet demiş çay ocağına oturmuş. Şunu bir hırsız gelse az çalar? Adamlar oturmuş... ...başlamış konuşmaya. Demiş ki at getirir. Çakar. Olur mu demiş ya köy uyanır... Ya ondan kolay ne var? Toprak doldur. Ya olur mu yerde sürünür? Ya orman var. Gider şuradan ağaç keser, bu yana ya bağlar. İzi de kaybeder gider. Sabah bakmışlar ki ne kazanalım? Hiç ne bir şey kalmış. Bizler her duyduğumuz şeyi Kur'an ve sünnete götürmez. Hemen anlar, yaymaya çalışırsa biz de ne din kalır, ne iman kalır. Oradan gider. Privetler sıhhatli ama neden secde edilin Demiş onu bilmiyor. Oraya burnunu sokmamak lazım. Bunu Allah anlatıyor zaten Azze ve Celle. Daha doğmadan önce ayet-i kerimelere dikkat ederseniz dünyaya inecekleri ve orada yaşayacakları takdir edilmiş. Ama Allah Azze ve Celle onları orada halk ediyor. Oradan aşağı iniyorlar. Fakat onların indirileceği Allah indinde takdirler. Zaten Adem ile Musa'nın tartışmasına bakacak olursanız delille burada o. Yalnız Adem burada hatasına kılıf bulunuyor. Ne yapıyor? Adem hata etti. Cennet gibi bir nimetten ne yaptı? Malum oldu. Artık o cennet. Gerçek cennet. Gerçekten. Artık orayı malınla, canınla, imandan artık satın almak zorundasın. Bunun tartışması bile yok aslında. Ayetler çok net ve açık. Yani. Çok net, açık. Aslında bu kader mevzusuna giriyor bir nevi. İlmi, Allah'ın ilmi, yazması, dilemesi ve yaratması. Bu baklarda ele aldığımızda sorun kalmaz. Ama birine atla, birine at, müşkilat Zaten akılda müşkülat var. Kader inkarcıları buraları zorlar. İmtihanı tarih göre her şey sonsuz olamayacağını inkar yoktur. Şimdi Mustafa İslamoğlu olsun veya Şialar, mutezil olsun neden Nasih'i mensu inkar eder? Yani şimdi Allah şurada bir şey söylemiş unutma mı tuttu? Allah'a bu eksiklik izafetme der. Nasih'i mensu inkar eder. Halbuki Allah Azze ve Celle ayet kerimenin bitiminde nedir? Allah'ın bunları yapmaya kadir olduğunu bilmez misin? Diyor. Bitmiştir. Ayet kendini zaten açıklıyor. Direkt açıklıyor. Evet, başka? Tamam, tamam, hayırlısın inşallah. Onu açıkladım. Bidat ehlinin arkasında namaz kılınabilir mi? Delil. Bidat ehlinin arkasında namaz kılınır diye kimse iddia edemez. İman ehlinin arkasında namaz kılınır ama e, meside gittin. Aynen gelen ifadelerde olduğu gibi bidat işleyen bir insanın arkasında bulamamışsa ehveni gibi yine orada namaz kılınır. kılınır mı? Haram diyemezsin diye. Mesela Antep'te bazı arkadaşların şöyle uygulamalar var. Cuma'ya gitmiyorlar. Bir ev oluşturuyorlar. İşte biz burada kılarız. Niye? Birat arkasında namaz kılmayız. Hasbelkader işte Allah takdir etti. Ankara'ya geldi bu adam. Ee, sakallarını kırpan birisi. Bir şey oldu. Dedim ki sakalı kesme, kırpma nedir? Yani bir sıkıştırma şu bu babından değil. Sadece onun herkese bidat ehli demesine kalsın. İşte sıkıldı. Bu fısktır. Sakalı kesmek fısktır. Ama kısaltmak nedir? Aslını bozma. Çünkü insanlar bakıyor, şurasını arıyorlar, burasını arıyorlar, kısaltıyorlar. Beni gördü mü, bu ne diyor şimdi? Ona bakarak. Bu ne? Bu bidat. Milletçimin arkasında namaz kılıyordu Mantep'te. Sen o sen de bidatçısın. Sen arkasında nasıl namaz kurmuyor? Şu Kur'an sünnet olacak kardeşlerim. Beğenmiyorsan geçirsen göndersin. O kadar basit. Ama şurada değil. Git meydandan. Biraz çile çek ya. Biraz çile çek ya. Niye kendi kendimizi kandıralım? Allah kendisine rahmet etsin. Bir Burhan diye bir kardeşimiz vardı. Bir gün namazda Haydi. Ben dikkat etmedim 5 Kalktı. Bu adam kafir oldu dedi. İmam da aynı benim gibi bakıyor. <gülüyor> Hutbede Lan An ne dedi ki bu adam? Adam bakıyor. Bu hala iman etti. Adam abi kağıdı okuyor. <gülüyor> ne dediğini de anladım. Ben de anlamadım Tuttu beni içeri kalk dedi. Kalktı dedi. Bunlar Hasan mı? İtimbünet bize bakıyor. Kalktık. Başka bir camiye gittik. Hutbe gitmiş, namaz gitmiş. Gittik öyle kaldık, geldik. Allah rahmet etsin öyle bir kardeşimizdi, öldü. Kalkar direkt adamın yüzüne söylerdi. Yani sen şundan, şu oldun. Milletin içinde orada, arkadan konuşmazdı. Tam orada kalkardı. Yani. Adam tövbe etmezse, tövbesini duysun devam ederdi. Etmesin, ben senin arkanda namaz kılmam dedi Kalkar giderdi. Ve gidip de öyle yıkılmazdı. Başka mescid arar bulurdu. Öyle bir arkadaştı. Allah rahmet etsin. Hakikaten 20. yüzyılda sahabe var mı deseler ben Burhan derdim. Yani. O kadar dikkat eden birisiydi. Hocam sahabe demişti, Ben buna dair bir şey Kılmış. Diyor işte ee, Ahmet kılmış kendisine Kur'an mahluktur diyen arkasından namaz kılmış. İbn-i yanlış hatırlamıyorsam üçüncü cildinde tekfir, cuma, cemaat babları var. Bakarsanız orada hemen, hemen delillerini görürsünüz. Ha bizim için ölçü müdür? Delil ölçüdür. İbn-i ölçü değildir. Allah kendisine rahmet etsin Getirdiği delil ölçüdür. Burada bize emredilen Cemaatlan kılma. Ama kaçmak için çok sebepler var. Çok sebepler var. Zaten bırakla bırakla bu hallere düştük işte. Oraya gitse herkes birbirini görecek, birbirinin yüzünü görecek değil mi? Aynı safta namaz kılacak, arkasını döndüm, dön bakayım, aynı safta dur diyecek. Sen ne ediyorsun? Sıkıntıların hepsi gidecek. Çünkü safların düzgünlüğü, namazın tamamından olduğu gibi ben siz de diyor aranızda şeytanın dolaştığını görüyorum. Diyor. Safların düzgün olmaması işte kalplerin de düzgün olmamasına sebep oluyor. Sırf namaz. Olmuyor. Valla Bugün e, yatsı namazını nerede kıldık? Bornova şey karşı Borna, yakada mı Bornova'da kıldık. kıldık. Hakikaten ee, imamın kıraati çok güzeldi. Bayağı hoşuma gitti. Büyük bir camiydi. Bayağı büyük bir cami. Midros, siz olsa gelirdim, milorsunuz. Fidanlı Vallahi lüksünü bilmiyorum. Karanlıkta baktık, arabayla hemen girdik. <gülüyor> Bahçesi de vardı. Eee ben rukiye gittim ve sen fark ettin mi? Arkadan bir ses geldi. Ben şöyle hafif baktım. Tek başınaydı. Ben şimdi geri geri gideyim dedim. Öyle <gülüyor> mi? Önemli değil de tek başınaydı şimdi. Ya Şimdi namazın içinde de namazın erkanı. Öğretilmez kardeşim. Geçen Ebu Sait anlatıyor. Geçen hafta yanına uğradık. Hüseyin diyor bir şey gösterdi Adanalı'lar. Gülmekten öldüm diyor. Ne olandın? Şimdi bir komedi yapmışlar. Herhalde diyor bizimkiler yapmış bunu diyor. Şimdi birisi kapıdan girmiş öndekini çekiyor. O da yanına yerine giriyor. Patlattığını yere düşüyor. Ben şimdi dedim adam bize de yapar bunu namazda. Onun hesap. Dere geçerken de at değiştirilmiyor. Namazdan sonra öğreteceğim işte. Ama adamın kırağı takıp o güzel. güzel. Hakikaten güzel. Yani. Harun değerinde yok da. Harun farklı. çok güzeldir arkadaşlar. Hadi Kur'an arası verebiliriz bak. Tamam hadi bakalım. Harun daha yırtılmadı. Ses askerli bir atsın da. Bitti mi Bitti de dört e, lak gitti yani. Niye ya. Yok. Şimdi şöyle düşün, benim mesleğim demir dökümdür. Bizde mesela bazı aletler vardı, presler, tornalar, kullanmadığımız zaman pas tutardı. Ne kadar yağlasak, yıkasak, mazotla temizlesek de hava şartlarından böyle. İnsan da e, mesela devamlı kıraat eden, devamlı Kur'an okuyan birisi e, bunu aynı o vaziyette yapmadığında ırtlak gider. Şimdi benim kadar siz konuşun, sabah öksürürsünüz, sesiniz çıkmaz. Ama ben 24 saat konuşayım. Boğaz alışıyor. Onun da sesinin yırtılması lazım. Allah vergisi, güzel bir sesi var. Hoş bir sesi var. Ona Allah izin verirse bir sütükyacı var. Ondan konuştum. Orada güzel bir hatim. Artık bir ayda, iki ayda. Allah izin verirse Allah rızası için dağıtırız. Hakikaten çok güzel bir kıraatı var. Hakikaten güzel. Biz geçerler dinlüyor her gün okutturuyorum. Şu an al alimlendeyiz. Canını canını okutturuyorum. Derse başlatacağım onu da inşallah. Günde veya haftada iki sohbetlere başlayacak o da inşallah. geçen <gülüyor> Hüsnü hoca mı? Hala ders yapıyorum ya. geldi? cenazeye O cenazeye, yok bıraktı, artık. mı? Yolun çoktan başladı. Da mezarlık takılıyor, harika. başka yere gidemiyor, kimse görmesin. diye şey musunuz? Söylesin. Tabii müsait Allah'tan inşallah. Hakkınızı helal edin, biz de sizi <Gülüyor> Vallahi Bizi, bizim az yarın var mı? inşallah. İnşallah ama bir dahakine 2 gün düşünüyorum inşallah. İnşallah, hayırlı hayırlı inşallah. Hayırlı. <gülüyor> Allah. Allah'a nakıs. İnşallah dilekleriniz. Hadi biraz sağ olsun. Size de parayı yazıyorum. Aleykümselam. Hayırlı günler. Gelmezler. Ya ben varım. Arşap avtay fıstığı. Fakat az. Selam. Selam. Allah'a. <Gülüyor> <Gülüyor> Allah hakkı. İstojeri önce hanefinin sevinin bile reddettiği meselelere sonra bayağı bir yatı. Et şey sonra döndük. Söndükten sonra bu verende nazarda tamam. Tasa gitmez Tamam. Mithat Bey mene deram. Orada da vakti var. O bir vakit tipi yapmışlar. Kal seçebilirsiniz. Sağ olun orada evet. yani, yani, bu, pekler başladılar, başladılar. <gülüyor> namaza okuyorlardı <gülüyor> ee, <gülüyor> bazı hariciler, Siz hariciler var namazla ha, <gülüyor> ilgili <ziyaret ver. gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bir şey bu birçok arkadaş da <gülüyor>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 o şey serdi hani şeyini yapmış ki beraber. Center'da tercüme etmiş. Şey Mehmet Karaca'nın kardeşi. İstanbul'dan bir arkadaş var diye Seyfettin getirmişti. Öncet mi? Önceti tanıyorum da Öncet başka. Burada dergi falan çıkarırız. Vakit ayırırız falan. Geç gidelim hanım İstanbul'da. Bursa Bursa alalım şey yaparız. Konu abi. O bir sarsıldı. Akidesinde fazla değişiklik yok da Yaşlıyor. yaşlı, kültür sarsılıyor. İşte böyle köy olmadığın yerden oldu, oğlu Seyfettin'le yani, gelmişlerdi yani, de Allah'tan onun sonra... şey mısın? Her divan. Selamün aleyküm. O kuran ya, evet. X'in alabildim. Dördüncü şey, mecari verdum sana sen gelir olursa bu tarafa. Bu varsa sana. Arısımdı, kötü oldu onun durumu. Bu Hemen nereye de. <Sess> bu an <plushots> لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِن تُبْدُوا مَا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 La nufarq between ahdim min rusulih. سمعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها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 رَبَّنَا وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ izleyin inşallah. Ama bu güzel. Eee, eee, yani ona bağlı Sizin de istediğiniz meseleleri varsa var. <gülüyor> Hayır, daha organize olursa, daha fazla insan Yani, geleceğiniz gün belli <gülüyor> olmasında, en azından bir hafta önceden haber olursa pek çok arkadaşa haber verme, haberleşme şey, imkanı olur. <gülüyor> O bizim eksik kuzumuz belli diye yazılı vardı. Normalde da tam tam saat bu diyor. Hayır 20 yıldır saattedir lan. ya? Hatıra başıdan alacağım. Caner yok, Caner yok. O da da yok. Odada yok. <gülüyor>